Allah'a hamd. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği kutlu Nebisi'ne salat ve selam. O nebinin mübarek ellerinde yetişen ashabı kiram efendilerimizin hepsine selam. O ashabı kiram efendilerimiz içerisinden İslam'ın süvarisi diye isimlendirilen Miktat İbn Amra selam. Ve onun adına kurulan şu güzel meclise uzaktan, yakından teşrif eden siz kıymetli dostlara da selam olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah selam ismiyle bizlere muamelede bulunsun. Aramızda selamı yaysın. Selam da darus selam olan cennetin kapılarını bizlere açsın inşallah. O cennetin kapılarını açmak için, cennete dünyadan uzanmak için, cennete dünyadan uzanan kutlu insanların yolunu takip etmek durumundayız. Hepinizin tasdik edeceği bir hakikat var ki, insanlık tarihi içerisinde Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı olmuş, ve bu da vahyin tasdiki ile tasdiklenmiş ikinci bir nesil yoktur ashab-ı kiramın dışında. Eğer öyleyse ki bu hakikate hiçbirimizin itirazı olmaz. Yaratılış amacı kulluk olan yani Abdullah olan bizlerin yeryüzünün en has Abdullahları olan Allah'a kul olanları olan Aşhabı kiram efendilerimizin üzerinden kulluğu öğrenmek durumundayız. Aslında 82 il 82 sahabi projesinin yapmak istediği de buydu. Abdullah olmak için yaratıldık. İnsanlık tarihi içerisinde de örnek ve model olan bu kulların üzerinden 1400 küsür sene sonra gelsek bile nasıl kul olunur? Nasıl Allah'a karşı vazife yerine getirilir bunu öğrenme adına bir vesile olsun diye başladı. Sonsuz hamdler olsun Mevla'ya ki 31. programda böyle güzel bir topluluk ile bizleri buluşturdu. Buradaki bu şeref hiçbir kuruma mal edilecek bir şeref değildir. Buradaki şeref Hiçbir hatibe mal edilecek bir şeref de değildir. Bir şeref varsa eğer o şeref Miktat İbni Amr'ın şerefidir. Allah o şereften bizleri de nasipdar eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, Uşağın sahabisini belirlerken, Açıkçası şunu itiraf edeyim biraz zorlandım. Çünkü biliyorsunuz, bir şekilde o topraklarla bağı olan bir sahabi efendimizi gündem edip anlatıyoruz. Miktat ibn Amr'ı anlatacağımız başka bir yer vardı aslında. Bilenler bilir, bilmeyenler de benden bilsin. Mersin'de onun adına nispet edilen bir kabir var, bir makam var. Biz orada anlatıp, neden Miktat İbni Amr'ın ayak izlerinin orada olduğunu söyleyebilirdik Ancak yapamadım Yapamamamın sebebine gelince Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ashabı içerisinde Birbirlerini sevenleri hiç birbirlerinden ayırmamıştır Vefat edenler olsa bile içlerinde Bazen kabirlerinin yerlerini tespit ederken O kabirlerine birbirlerini sevip dünyada Daha önceden vefat etmiş olanları da Yan yana koydurarak o sevginin devam etmesini istemiştir Biz asr-ı saadet dünyasına uzanırsak Ammar bin Yasiri Ebu Zer-i Abdullah İbni Caş'ı hep yan yana görürüz. Onlar yaşadıkları hayat boyunca iman yolunda, risalet davası yolunda, cihat meydanlarında her nerede hep yan yanadırlar. Hep aralarında sevgi adına bambaşka bir vesile vardır. Bir bağ vardır. Hal böyle olunca dedim ki kendi kendime Afyon'da Hazreti Ebuzer diyeceğiz. Çünkü Hazreti Ebuzer Amurye denen bölgede yıllarca kaldı. Ora onun ikamet yurdudur. Eskişehir'de Abdullah İbni Caş diyeceğiz. Kütahya'da Ammar bin Yasir diyeceğiz. O zaman Uşak'ta Evliya Çelebi'nin ifadesiyle Uşak'ta yani aşıklar diyarında o aşıklardan bir aşık olan Gerçek aşkın kitabını yazan, aşık nasıl olunurmuş onu aleme gösteren Miktat İbni Amr'ı da burada anlatalım. Herhalde isabet kaydetmişiz ki siz de onun göstergesisiniz. Daha güzel bir tevafuku duydum bugün. İslam'ın süvarisi Miktat İbni Amr diyeceğiz. Meğer uşaklılar da süvariymiş de. Ben buraya gelince öğrendim. Onların da böyle bir şeye ilgileri varmış. Gerçek süvariliği de Miktat İbni Amr'ın dilinden, hayatından öğrenme adına biz burada onun adına bir meclis kuracağız. Miktat İbni Amr ve aşk desek, sevda desek, hani aşıklar diyarı dedik ya, onun hayatından aşk adına inanılmaz şeyler okuruz mesela hemen aleyhissalatü vesselam efendimizin onun hakkında söylediği o söz Allah ashabımın içerisinden dört kişiyi sevmiş bana da sevmeyi emretmiş sahabe merakla kim ya Resulallah onlar Ali onlardandır Ali onlardandır Ali onlardandır demiş 3 kez Ali'nin onlardan olduğunu söylemiş Sonra Selman onlardandır Ebu Zer onlardandır Miktat onlardandır deyip Hem Allah'ın sevgisini kazanan hem Resulullah'ın sevgisini kazanan bir aşk kahramanını bize takdim etmiştir Biz Miktat İbni Amr ve aşk desek Risalet davasına Bilmem bu ifade doğru mudur ama Aşkın düzeyini ifade etme adına söyleyeceğim Dericesine bir sevda ile bağlanan biri demiş oluruz onun kendisine ilke edindiği bir serlevha bir sözü söyleyeyim. Zihninizde iyice kaydedin bunu. Nasıl Risalet davasına mensup olunur bu söz üzerinden anlayın. Ne diyor biliyor musunuz? Allah'ım aziz olan İslam'ı sen hiçbir zaman zelil duruma düşürme. İslam'ı zelil durumuna düştüğünü görmektense Ölmeyi tercih ederim Ben öleyim Ama İslam aziz olsun Ben feda olayım Kurban olayım Bu din yücelsin Bu dinin mesajları insanların zihninde hayatında yer edinsin Aşk olmasa Sevda olmazsa bu söz söylenir mi? Kolay kolay. Hadi diyelim bizim gibi sözü zayi eden adamlar söyledi. Sözü söylemek bir, bir noktadır. İşin bir tarafıdır. Ama diğer tarafı da şudur. Bu sözün altını hayatla imzalayacak, hayatla dolduracak bir şeyler ortaya koymanız lazım. Biraz sonra size anlatacağım. 44 yıllık bir hayat düşünün ki bu sözün dışında ve bu söze aykırı olabilecek hiçbir şey yok hayatında. 44 yıllık iman yolundaki o hayatı bu manada İslam'ı aziz tutmaya çalışan bir aziz İslam evladının nasıl bu manada rehberlik yaptığının en önemli göstergesidir. Öyleyse eğer gelin onun hayatını bir anlamaya çalışalım. Onu biz miladi 585'te dünyaya doğduğuna şahit oluruz. Behra kabilesi diye bir kabile Yemen'e yakın bir bölge kendisi Aslen Mekke'li değil orada doğuyor. Babası Amr İbni Salebe Behra kabilesinin içerisinde yaşarken... Bir kan davasına adı karışıyor ve o kabileyi terk etmek zorunda kalıyor. Kabileyi terk ediyor. Kinde kabilesi diye bilinen Arapların meşhur kabilelerinden bir tanesinin içerisine geliyor. Orada yaşarken Miktat İbni Amr orada doğuyor. Miladi 585 dediğim zaman nübüvetten 25 yıl önceki bir hayat diliminden bahsetmiş oluyoruz. Böylelikle de anlıyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Miktat İbni Amr arasındaki yaş farkı 15'tir. Kinde kabilesinin içerisinde yaşarken haksızlığa eyvallah etmeyen birisidir. Kabilenin lideri olan... Zat bir gün işi, işi adı bir olaya karışır. Adı o olaya karışınca miktat buna dayanamaz. O yapılan haksızlığa itiraz eder ve kılıcını çeker, kabilenin liderine karşı kılıcını kullanır ve onu yaralar. Böyle bir hadiseye karışınca kin deliler ayaklanır, nasıl dışarıdan gelen bir insan olarak... Kabilemizin liderine karşı gelirsin ve bu işi yaparsın diye onu öldürmek isterler. Miktat İbni da bakar ki kim deliler içerisinde yaşama imkanı yok çıkar Mekke'ye gelir. Nedir bu? Bu sevki ilahidir. Allah onu sevk ediyor. O peygamber ve Selama sahabi olacak. O iman edecek, iman şerbetini onun elinden içecek. Böyle olunca da Cenab-ı Hak bazı olayları onun hayatında ceryan ettirerek, Yemen'den kaldırıp, Kinde kabilesine getiriyor, oradan da işi Mekke'ye vardırıyor. Mekke'ye gelince, Esvet İbni Abdiyehus isimli bir zatın himayesine giriyor. Nasıl bugünkü dünyada, vize alınmadan başka yerlere gidilmiyorsa, o günkü dünyada da sosyal bir hadisedir bu. Birinin himayesine girerek ancak bir bölgeye gidebilirsiniz. İşte orada da Miktat İbni Amr, Esvet İbni Abdiyevus isimli zatın himayesine giriyor. Peki Esvet İbni Abdiyevus kim? Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın dayısının oğlu çok bilinmez efendimizin dayıları ve teyzeleri söz o noktaya geldiği için ben iki cümleyle o hadiseyi de size özetleyeyim. Efendimizin annesi Amine validemizin aynı anadan ve aynı babadan kardeşleri yoktur. Ancak babaları bir, anneleri ayrı olan iki kardeşi var. Abdiyahus İbni Vehb ve kız olarak Füreyya Binti Veb Bu ikisi Efendimizin Dayısı ve teyzesidir Efendimiz Dayısı Abdüyevus için Çok uğraşmıştır Hani hepiniz bilirsiniz Ebu Talib'i imana taşımak için Efendimizin bir çırpınışı var Aynı çırpınış Abdü Yavuz içinde Yani dayısı içinde var Ama dayıyı da imana taşıyamıyor Biliyorsunuz amca Ebu Talib'i de imana taşıyamıyor ancak Füreyya yani Efendimizin teyzesi iyi bir Müslüman oluyor. Abdü Yavuz'un iki oğlu var. Biri Erkam, biri Esvet. Erkam hakkında fazla bilgimiz yok. Ancak Erkam'ın Müslüman olan, sahabi olan, adlarından söz edinen isimler var oğulları olarak. Abdullah onlardan bir tanesi, Abdurrahman onlardan bir tanesi. Diğer dayısının oğlu olan Esvet İbni Abdiyavus'a gelince Geç de olsa Efendimiz onu imana taşıyor Mekke'nin fetih günlerinde iman ediyor Onun da üç çocuğu var Abdurrahman, Muhammed ve Halide isimli kız Efendimiz yıllar sonra Ne zaman dayısının torunu olan Halide'yi görse Nedir biliyor musunuz? Gel ya haleti, Gel ey teyzeciğim der, Ona iltifat gösterir. İşte Miktat İbni Amr'ın, Yanına sığındığı zat, Efendimizin dayısının oğlu olan, Esvet İbni Abdiyavuz. Esvet, Öyle bir sever ki Miktat'ı, Kendi öz oğlu gibi ona muamele eder. Çok ahlaklı, çok iffetli birisi ve bir müddet sonra o zamanki yaygın bir kanaat, yaygın bir gelenek yine a, miktadı kendi oğlu olarak edinir. Onun içinde miktat İbni Esved diye anılır. Bugün bazı sahabi kitaplarına baktığınız zaman isminin öyle olduğunu görürsünüz. Miktat İbni Esved'dir. Ancak ne zaman ahsap süresinde evlatlıkları... Gerçek babalarına nispet edin ayeti nazil olunca O ayetten sonra gerçek babasına nispet edilir Onun Mekke'ye gelişi Babalığı sayılan Esved'in yanında yer alışı böyle 25 yaşına kadar İslam daha ortada yok O da o günkü şartlar çerçevesinde dini hayatını devam ettirir Ama miladi 610'da bir Kadir gecesinde, bir pazartesi gününde, Muhammedül Emine, Cibril-i Emin, en büyük emniyetin ve güvenin kaynağı olan, ilahi kelamın ayetlerini getirince, vahyin nazil olmasıyla, Mekke'de bambaşka bir iklim, bambaşka bir atmosfer eser, Müslümanlar birer birer, Efendimizin önünde halka oluşturmaya başlar, Miktad'ın kızının naklini size aktarayım. 7. Müslüman olarak Miktad İbni Amr o halkanın bir ferdi olur. Onun söylediği söz bu. 7. olmasın 17. olsun ama ötesi yok. İlk Müslümanlardan birisidir. Geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman ediyor. Darül Erkam'ın en gözde talebelerinden... En gözde muallimlerinden biri oluyor. Hem bir yönüyle talebe bir yönüyle muallim olan bir zat. İman etmesiyle her iman edene olduğu gibi ona da işkenceler başlıyor. Hele o Mekkeli olmadığı için işkenceler daha da fazlalaşıyor. Demir yelekler giydiriliyor kızgın kızartılmış. Ateşte ve güneşin altında öyle bir işkenceler altında o ızdırabı yaşıyor ki artık bir noktaya geliyor o da bazıları gibi dayanamıyor. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam nübüvetin altıncı yılında Habeşistan'ı Müslümanlara hedef olarak gösterdiği zaman Cafer bin Ebi Talib'in rehberliğinde 83 erkek 18 kadın 101 kişi Habeşistan'a Necaşi'nin ülkesine deniz aşırı o ülkeye yürürken Miktat İbni Amr da onlardan biri olarak Habeşistan'a gidiyor. Kaç yıl kalıyor Habeşistan'da tam bilmiyoruz ama 3-4 yıldan fazla değil. 3-4 yıl iman adına Risalet davası adına. La ilahe illallah demiş Bu büyük sözün ispatını Hayatıyla ödemek adına Habeşistan'da kalıyor Sonra dönüp geliyor Mekke'ye Mekke'de sıkıntılar devam ediyor O sıkıntıları en üst düzeyde yaşıyor 13 yıllık Mekke süreci Biliyorsunuz Mübüvvetin 10. yılı Taif dönüşünden sonra Yesrib'den gelen altı delikanlıyla Yesrib'in kapılarının açılma süreci başlıyor ve 2 yıl sonra da Efendimiz Aleyhissalatü vesselam artık Yesrib'in Medine olacağını bildiği için iman adına Mekkelilerin oraya hicret etmesini istiyor. Gidenler gidiyor. Geriye kim kalıyor? Efendimiz ve ailesi. Hazreti Ebu Bekir ve ailesi Hazreti Ali ve ailesi Bir de hicret etmeye Gücü kuvveti olmayan Takati olmayan Ekonomik durumu yetmeyen Zayıf Müslümanlar O zayıf Müslümanlardan iki tanesi Miktat İbni Amr Ve Utbe İbni Gazvan Bunlar Yürekleri Kıpır kıpır Efendimizin hicret emri gereği hicret etmek istiyorlar ama ne binecekleri bir binek ne dahil olacakları bir kervan ne de bu işi yapabilecekleri bir takatleri var onun için onlar biraz daha beklemek durumundalar o günün dünyasında da Elini kolunu sallayarak gidemiyor insanlar Mekke'den Medine'ye gidebilmek için bir kervana dahil olmak lazım Onlar bu kervana dahil olacak ve bu parayı ödeyebilecek güçten mahrumlar Onun için Efendimiz hicret ediyor Hz. Ebu Bekir onunla beraber Hz. Ali onların arkasından gidiyor Geriye sadece zayıf müminler kalıyor Kalanlardan iki tanesi adlarını biraz önce size söylediklerim. Aradan birkaç ay geçmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Yesrib'i yavaş yavaş Medine kılma yoluna sokmuş. Önce kendine bir ev yapmış menzil. Sonra bir mescit yapmış. Mescidinin hemen arkasında bir mektep yapmış. Mektebinin adını Suffa Mektebi koymuş. Bu üçünü yaptıktan sonra tarihte ikinci bir örneği olmayan muahhat yani ensar muhacir kardeşliği yapmış. Bu dört işi yaptıktan sonra iş askeri birliği oluşturmaya gelmiş. Efendimiz bir askeri birlik oluşturmuş. O askeri birliğin bir birimi olarak da bir istihbarat teşkilatı kurmuş. Bakın Efendimizin. İslam toplumunu oluştururken nasıl bir yol ile yürüdüğünü siz bunun üzerinden anlayın. İstihbarat teşkilatının başına da aşere-i mübeşşereden olan iki zat geçirmiş. Talha İbni Ubeydullah ve Said İbni Zeyd. Bu ikisi etrafı kolaçan ediyorlar. Tabir caiz ise eğer kuş uçsa... Medine'ye haber getirerek efendimize haber veriyorlar. Medine'de böyle bir durum var. Mekke'de de Ebu Cehil'in oğlu İkrime İbn Ebi Cehil Şam'a doğru bir ticari sefer çıkaracak. Hemen duyuyorlar. Mikdad İbn Amr'la Utbe İbn Kazvan anlaşıyorlar paraya neyse artık o günkü para o güne kadar tedarik etmişler onu. O kervana dahil oluyorlar. Kervan yola çıkıyor. Efendimiz kervandan haberdar oluyor. İstihbarat teşkilatıyla hemen amcasının oğlu Ubeyde İbni Haris'i bir müfrezenin başında o kervanı vurmaları için gönderiyorlar. Müslümanlar o kervanı vurmak için kervana yaklaştıkları anda Miktat İbni Anırla Utbe İbni Gazvan Tanıyor onları. Çünkü onların hepsi muhacirlerden hemen arka bir yoldan kaçarak onlara gelip sığınıyorlar. Müslümanların ilk ok attığı seriye o seriyedir. Ve o seriye de ilk ok atan Sad bin Ebi Vakkas'tır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam seriye döndüyüp Medine'ye geldiği zaman bu iki sahabeyi görünce çok seviniyor. Ve onlara sarılıyor. Kendilerine kavuşturduğu için Mevla'ya hamd ediyor çünkü gerçekten Miktat i̇bn Amr'ı çok severdi Efendimiz nasıl sevdiğini birazdan anlatacağım size Onlar gelmişler Ensar Muhacir kardeşliği kurulmuş geç geldikleri için bir rivayete göre Efendimiz Abdullah i̇bn Revaha'ya Miktat i̇bn Amr'ı kardeş kılmış bir diğer rivayete göre Cebbar İbni Sahr isimli başka bir sahabiye kardeş kılmış. O kardeş kılınma hadisesinden sonra muhacir sahabiler asla şunu yapmamışlardır. Ne de olsa ensar evlerini açlarını bizlerle paylaştılar. O halde onlara yaslanarak hayatımızı devam ettirelim. Hayır bir Müslümanın yapacağı iş bu değil. Hele hele bir sahabinin asla onlar yaslanmadan yürümeyi öğrenmişler yollarının rehberleri olan aleyhissalatü vesselam efendimizden onun için her biri pazarın yolunu tutmuş alınlarının teri ile para kazanarak kimselere el açmadan açılan ellere el uzatan yiğitler olmuşlardır. Miktad İbni Amr da onlardan bir tanesi varıyor pazara ticaret yapıyor para kazanıyor para kazanır kazanmaz ilk yaptığı iş bir at almak Çünkü o atla Allah Resulü'nün kendisine işaret ettiği yerlere gidecek o atıyla İslam'ın süvarisi olacak Farisi Resulullah olacak Allah Resulü'nün atlısı olacak o at ile Risaletin mesajlarını dünyanın dört bir tarafına duyuracak. Alıyor atı, sehba diye bir isim koyuyor, tutuyor eğerinden Efendimizin huzurunda. Ya Resulallah ticaret yaptım, para kazandım ve bu atı aldım. Emrindeyim. Ne dersen artık senin dediğindir. Nereye işaret edersen artık senin işaretindir. Efendimiz ilk kez onu harar seryesine gönderecek. Ve ilk kez Efendimiz bir beyaz sancak onun eline verecek. İslam'ın ilk sancaktarlarından biri olarak savaş meydanlarında risaletin adına o temsiliyeti ortaya koyacak. Hicretin ikinci yılı. Aylardan Ramazan, Ramazan'ın başı, Bilal'in sesi duyuluyor. Bedre asker istiyor Bilal, hemen buyutu sukya denilen, sukya evleri diye bildiğimiz ve bugün Hamidiye, Osmanlı tren garının içinde kalan o mevkide toplanıyor. Allah Resulü'nün mübarek ellerinde yetişen o güzide insanlar, sayıları 313. 313. 313 kişiyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Bedre doğru yürüyecek Onların 74 tanesi muhacir geri kalanı 239 tanesi ise ensardır Bedre yakın bir yere geliyorlar Amaç ney amaç Ebu Cehil'in bin deve ile çıkardığı kervanı vurmak ama Ebu, Ce Ebu Cehil dedim affedersiniz Ebu Sufyan'ın ancak Ebu Sufyan akıllı bir insan nasıl etmişse düzeltmiş yolu nasıl etmişse bir yolunu bulmuş kervanı sağ salim Mekke'ye çıkarmış. Efendimiz duyuyor ki Mekke tarafı bin kişiyle gelmiş kendisi 313 kişi amaç kervanı vurmak ama böyle bir zemindeyken Efendimiz ve vesselamın içinden geçen şey bir şekilde buraya kadar geldik. 13 yıl bize dünyayı dar eden Mekkelilere İslam'ın izzetli sesini duyurma adına onların karşısına çıkalım. Müslümanlar korktu demesinler diye savaş arzusu taşıyor. Ama unutmayın aziz kardeşlerim. Allah Resulü hiçbir zaman bir peygamber olmasına rağmen istişaresiz iş yapmaz. Onun için topladı 313 adamını ve var mısınız cihada, var mısınız savaşa, var mısınız onlarla kılıç kılıca çarpışmaya diyerek onlarla istişare etmek istedi. Soruyor, var mısınız cihada? Bir el kalkıyor havaya. Söz sırası Resulullah'tan sonra kimindir? Sağının adamı olan, sözde ikinci sırada olan Hazreti Ebu Bekir'indir. Ya Resulallah diyor, bizler sana iman ettik. İman ettiğimiz için şeref kazandık. Şimdi emir senindir. Ne dersen biz varız. Savaş, savaş. Geri dönmek Geri dönmek. Ne dersen senin dediğini yapma adına biz hazırız. Efendimiz Hazreti Ebubekir'in sözünden memnun oluyor. Bir daha soruyor. Ey Müslümanlar diyor. Ne düşünürsünüz cihad için? Bir el daha kalkıyor havaya. Elin sahibi Allah Resulü'nün solunun adamı olan Hazreti Ömer. Söz sırasında Ömer üçüncü sıradadır. O da kalkıyor havaya ya Resulallah diyor bizler hepimiz senin elindeki kılıçlar gibiyiz. İstersen o kılıçları çeker Allah adına kullanırsın isterse o kılıçları kınına koyar bizi kullanmasın. Ama ne yaparsan yap biz senin emrine hazırız. Efendimiz bu sözden de memnun olur. Bir daha sorar bakın sözler duyuyor efendimiz ama üçüncü kez soruyor çünkü efendimizin maksadı başka konuşanlardan ikisi de muhacir ne dedim 73'ü muhacir 239 ensar efendimiz ensardan söz duymak istiyor çünkü ensar akabede Resulullah'a biat edince şöyle bir söz vermişler Medine'de seni savunmak, Medine'nin dışında değil. Şimdi Bedre gelmişler, Medine'den 160 kilometre uzaktalar. Ve Efendimiz onlara verilmiş sözlerinin dışında bir şey istediği için cihat adına ne düşündüklerini öğrenmek istiyor. Üçüncü kez cihat için ne düşünürsünüz diye soruyor, bir el kalkıyor havaya. Kim el? O elin sahibi kim? Kurban olduğumuz İslam'ın süvarisi olan Miktat İbn Amr Kalkıyor Bakın dikkat edin Nasıl bir aşk adamı Nasıl bir sevda insanı Nasıl süvari Nasıl risalet davasının yiğidi Bu sözlerden anlayın Ya Resulallah Bizler sana iman ettik ve arkanda yerini aldık. Biz asla beni İsrail'in peygamberleri Musa'ya dediği gibi demeyeceğiz. Hani onlar demişlerdi ki Musa'ya. Ey Musa sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz ise buradayız. Hayır biz bunu demeyeceğiz ya Resulallah. Sen yürü. Vallahi biz senin ya önündeyiz ya arkandayız. Ya sağındayız ya solundayız ama seninle beraber cihat meydanlarına yürüyen yiğitlerdeniz. Niye Miktat İbni Amr anladınız mı? Gelin de hayran olmayın bu insana. Gelin de 14 asır sonra gelmenize rağmen bu insanın davasından, bu insanın aşkından, bu insanın sevdasından nasiplenmeyin. Efendimiz çok memnun oldu ama o da muhacir bir daha sordu Efendimiz cihat için ne dersiniz vefatı ile arşı titreten bir zat Sad bin Muaz Ensardan bir yiğit ayağa kalktı ya Resulallah dedi herhalde sen Ensar olarak bizim sesimizi duymak istiyorsun Efendimiz Aleyhisselatü vesselam evet dercesine mübarek başını salladı. Sad konuşuyor. Ya Resulallah diyor. Şu kızıl denizi görüyor musun? Kızıl deniz bedre 30 kilometredir ve oradan görünür. Şu kızıl denizi görüyor musun? Evet görüyorum diyor. Bize desen ki ensara dalın şu kızıl denize. Vallahi bir tanemiz. Geriye kalmamak üzere o denizin içerisine dalıveririz. Sen yürü biz de seninle beraberiz. Efendimiz o kadar memnun oldu ki. Hadi dedi o zaman yiğitlerim. Hadi savaş meydanına ve vardı Bedrin meydanına. 313 askeri var. 2 tane atlısı tek var. Biri Zübeyir bin Avam, biri Miktat İbni Amr. Zübeyir'i geçirecek ordunun sağına, Miktat İbni Amr'ı geçirecek ordunun soluna. 313 askerini Erkan-ı bir Efendimiz. Büyük bir harp ustasıdır tabir caiz ise. Nasıl orada konuşlandıracak? Onun taktiğine ait... Birçok hatıra birçok rivayet aktarılır Ne yapmış efendimiz biliyor musunuz? 313 askerini Piyadeler Ellerinde oklar ve mızraklar olanlar Kılıçlar ve oklar olarak ikiye ayırmış Elinde ok olanlara demiş ki Sizler arkada durun Elinde kılıç olanlara demiş ki Bir adım öne çıkın ve namazda durduğunuz gibi saf şekline gelin. Maksat ney? Ok atanlar ayakta duranların arkasına gizlenecekler. Düşman karşıdan geliyor. Ne zaman ok menziline düştü o zaman ayaktakiler bir adım geriye çekilecekler. Ok atanlar atacak oklarını bir tek oku bile zayi etmeyecekler. Aklına kurban olduğumuzu görüyor musunuz? Savaş taktiği öğretiyor Ashab'a ve bu maksatla sahabeyi saf düzenine sokuyor. Saf düzenine giriyor sahabe, Efendimiz de elinde bir asa onları kontrol ediyor. Bir uçtan bir uca yürürken ensardan biraz da yapı itibariyle şişman olan Sevat İbni Gozayye isimli sahabi bir adım önde. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki sevat geç arkaya safın insicamını bozma. Sevat tamam ya Resulallah diyor hemen arkaya geçiyor. Efendimiz bir uçtan bir diğer uca yürürken bir de bakıyor ki sevat bir, da bir adım daha önde. Sevat diyor sana söyledim geç geriye safın düzenini bozma tamam ya Resulallah diyor geriye çekiliyor. Efendimiz bu uçtan bir daha yürürken bakıyor ki Sevat yine önde biraz sinirleniyor rahmet peygamberi onun gadap damarı da vardır elindeki asa ile Sevat'ın açık karnına şöyle bir ittiriyor ben sana demedim mi geriye çık niçin beni dinlemiyorsun diyor ve o asayı karnına doğru bastırıyor. Sevat o anda ya Resulallah canımı acıttın diyor. Gadap gidiyor, rahmet geliyor. Anında Efendimizin yaptığı şu. Veriyor o asayı sevadın eline, açıyor karnını. Aynısını bana yapacaksın, öyle gideceğim senin huzurundan. Zaten sevadın istediği de odur. Eğilecek Efendimizin önünde, mübarek karnına öpücü konduracak da konduracak. Zorla kaldıracak Efendimiz. Bakacak ki Sevat gözyaşları içerisinde. Ne bu hal diyecek Sevat? Ya Resulallah diyecek. Günlerdir Bedre doğru yürürken hep dedim ki Allah'ım Bedre beni vardır ama geri dönderme. Beni bu meydanda şehit olarak bıraktır. Biraz sonra savaş başlayacak. Kelleler verilecek, kelleler alınacak. Ben umuyorum ki Allah benim duamı kabul edecek. İstedim ki bu dünyadan son nasibim senin bedenine kondurduğum bir öpücük olsun. Efendimiz de duygulanacak, ağlayacak. Sevat da ağlayacak. Diğer sahabi de ağlayacak. Ağlayanlardan biri de Miktat İbni Amr'dır. Miktat Bedir'den dönerken... Sevad'ın o hatırasını hatırlayacak. Ah diyecek. O demek nasıl gönülden istediyse Bedrin 14 şehidinden biri oldu. Biz ise bundan mahrum olduk. Ama o Bedir'de elinden yaralanacak. Elini Bedrin meydanında tabir caiz ise bırakacak. Bir ömür elini rahat kullanamayacak. İslam adına, risalet davası adına, cihat meydanında elini o da feda edecek niceler gibi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Bedir'in arkasından birçok ganimet elde edilmiş. 70 tane müşrik öldürülmüş. 70 tanesi esir alınmış. 14 tane de Müslüman şehit verilmiş. O ganimetleri dağıtırken Müslümanlar arasında... Herkese bir pay Zübeyir bin Avvam ile Miktat İbni Amr'a da iki pay verecek. Sebep ney? Siz atlarınızla geldiniz birer at da birer pay da sizin atlarınız diyerek onları da bundan nasipdar edecek. Bedrin arkasından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miktat İbni Amr'a hangi görevi vermişse her görevi hakkıyla yerine getirdiğini biliyoruz daha Uhud olmamış o görevlere geleceğim yaş kırktır Miktat İbni Amr'ın halen evlenmemiş o günün dünyasında o günün sosyal şartlarında erkekler de kızlar da biliyorsunuz çok erken yaşlarda evlenirler ama Miktat İbni Amr Risalet davası adına o gayretinden dolayı evlenmeye zaman bulamamış Abdurrahman İbni Af'la da samimi arkadaştırlar bir gün oturmuşlar şöyle bir mecliste konuşuyorlar. Abdurrahman ona diyor ki niye evlenmiyorsun? Diyor ki kız yok ki evleneyim. Niye bu kadar insanın içerisinden kendine layık birini bulamadın mı? O anda söylediği söz şu ver o zaman kızını evleneyim. Bir anda bu söz söylenince Abdurrahman İbni Af kızıyor. İyi de kızıyor. Biraz ağır sözler de söylüyor. Miktat ibn Amr hiçbir şey söylemeden dönüp Efendimizin huzuruna geliyor. Ya Resulallah diyor Abdurrahman ibn Af'la aramızda böyle bir konuşma geçti. O bana şöyle dedi ben de ona şöyle dedim. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam tebessüm ediyor. Sanki bu işler öyle olmaz derecesine biraz tebessüm ediyor. Sonra diyor ki ister misin seni ben evlendireyim Miktat heyecanlanıyor Ya Resulallah diyor sen birini bana layık göreceksin de ben ona itiraz mı edeceğim ne dersen ben razıyım gel sana amcamın kızı Duba'a binti Zübeyir'i vereyim Efendimizin öz amcasının kızıdır İyi de bir Müslümandır bambaşka bir insandır Duba validemiz kabul ediyor ve aleyhissalatü vesselam efendimizin vesilesiyle o evlilik kuruluyor. Bakın bir yönüyle Miktat İbni Amr peygamber evine amcasının kızından dolayı damat oluyor. Allah o evlilikten iki çocuk onlara nasip ediyor. Abdurrahman ve Kerime ne olur biraz araştırın benim o kadar vaktim yok. Ama Kerime binti Miktadın kim olduğuna şöyle bir bakın. Medine'nin. Fakih hanım hanımlarından bir tanesidir Alime'dir Muhaddistir Aleme ilim öğreten Güzide hanım efendilerinden bir tanesidir Annesi Duba'a baba, Babası Miktat İbni Amr Bu evlilikten sonra da Uhud'da deseniz Miktat vardır Hendek'te deseniz vardır Hayber'de deseniz vardır Hudeybiye'de deseniz vardır. Umretül Kazada deseniz vardır. Tebuk'ta deseniz vardır. Nerede Allah Resulü varsa o da oradadır. Tebuk'un arkasından Behra kabilesinden 13 insan gelir Medine'ye. Kendi kabilesinden. Kendi kabilesinden olmasının bir sorumluluğuyla onlarla ilgilenir. Ve günlerce onları kendi evinde misafir eder. İslam'ın ahkamını ahlakını öğretir. Bir dava adamı olarak o insanları kazanır. İslam adına bilinç noktasında belli bir seviyeye getirerek kabilesine bir vefa olarak bu işleri yaptıktan sonra onları gönderir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ondan razı ve memnun olarak bu dünyadan gider. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la hatıraları çoktur, ben iki tane hatırasını size anlatacağım Onunla O iki hatırası da bize onu tanımamız açısından çok önemlidir Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Onu bir yere idareci olarak gönderir, gider Vazifelerini yapar geri döner gelir Sorar Efendimiz miktattir İdarecilik nasıl bir şey? Söz nedir biliyor musunuz? Ya Resulallah o iş benim işim değil. Niyedir Ya Resulallah ben o işi yaparken dün bana selam vermeyenler selam vermek için etrafımda pervane olarak dönmeye başladılar. Hiç beni tanımayanlar bana hürmet etmeye saygı göstermeye başladılar. Kapıdan bana yol vermeye yol göstermeye başladılar. Ben onlardan bu ikramları bu ihtiramları görünce kendi kendime dedim ki Miktat bu iş senin işin değil bu iş sağlam adamların işi Bu iş hiçbir şekilde sarsılmayacak adamların işi Onun için ya Resulallah beni ne olur bundan sonra bir göreve tayin etme Biz biliyoruz ki o, o işin adamıdır ama bu bir hassasiyet meselesidir. İdarecilik meselesini kurban olarak görme meselesidir. Sahabenin dünyası böyleydi. Onlar hiçbir zaman bir göreve talip olmadılar. Bir iş varsa vardılar. Ama bir iş eğer bir görev olarak bir makam adına verilmişse onlara onlar ancak o zaman kabul ettiler. Kendileri hiçbir zaman bir makamın talipleri olmadılar. Siz bu rivayetin üzerinden kendi dünyanıza taşıyın taşıyabileceğinizi. İkinci bir rivayeti aktarır bize Ahmet bin Hambel İçimizde çok büyük ihtimalle ticaretle uğraşan bir sürü kardeşimiz var. Faiz neye denir? Neymiş faiz? Efendimiz onun üzerinden... Faizin çoklarımızın dikkat etmediği bir alanına dikkat çekecek. Tüccar ticaret yapıyor. Zatın birine 100 dinarlık bir mal satıyor. Vade belli. Faraza söylüyorum misal olsun diye. 3 ay sonra ödenecek. Alacaklı adam 3 ay vadesi dolunca 100 dinar ödeyeceği yerde... Daha vadesine iki ay kala mikdadın yanına geliyor ve Miktada diyor ki üç ay sonra ödeyecektim ben bu parayı iki ay sonra sana ödemek istiyorum. Miktat da diyor ki madem sen iki ay önce ödeyeceksin o zaman sana on dinar ben düşüyorum bana doksan dinar öde. Doksan dinar alıyor ama rahat etmiyor içine bir kurt düşüyor ben ne yaptım diyor. Faiz konusunda Allah Resulü'nün sözlerini duymuş. Faizin bir gün İslam toplumunda umumi bir bela olacağını duymuş. Faiz yiyenlerin yarın kıyamet gününde nasıl dirileceğini duymuş. Hesap defterleri açılırken bu konuda nasıl muamele göreceklerini duymuş. Öyle olunca bir hassasiyet var. Birçok sahabide de olduğu gibi geliyor efendimize başından geçeni anlatıyor. Allah Resulü'nün sözü nedir? Söz şu. Desene sen hem faiz yemişsin hem de faiz yedirmişsin. Alın bu sözden alacağınızı. Niçin bu söz? Çünkü İslam'ın ticaret hukukunda belli kaideler var. Mal satıldı, fiyat belli, vade belli. Onun üzerine ikinci kez akit olmaz. O, o şekilde bitmek durumundadır. İslam'ın ticaret hukukunda en fazla irdelediği mesele paranın para ile takasıdır. Zaten asli faiz de odur. Ve hiçbir zaman paranın üzerinden bir ticaret yapılmasını istemez. Hassasiyet ondan dolayıdır. Miktat İbn Amr'a söylenen sözün, Maksadı odur bu sözü efendimizden duyar duymaz koşuyor o zatı buluyor 10 dinarını da alıyor ya diyor 3 ay bekle bana 100 dinar öde ya da öncesinde bile ödesen 100 dinar öde. Hassasiyet budur. Siz bu rivayet üzerinden de alın alacaklarınızı. Efendimiz aleyhissalatü vesselamı bir gölge gibi takip ettikten sonra. Allah Resulü vefat edince tarih sahnesine İslam'ın ilk halifesi olan Hazreti Ebubekir çıkınca Hazreti Ebubekir'in yanında da Miktat İbn Amr'ı aynı sadakatle, aynı hassasiyetle görüyoruz. Yemen savaşında vardır. İrtidat hareketlerinde vardır. Kur'an cem edilecek, bir musaf halinde toplanacak, bir heyet kurulacak o heyetin içerisinde vardır Hazreti Ebu Bekir de kendinden razı olarak gidecek İslam'ın ikinci halifesi Hepimizin yüz akı On buçuk yıllık İslam'ı İslam devletini yönetirken Adalet üzere yöneten Hazreti Ömer başta Miktat İbni Amr Yine onun arkasında Yine kendisine biçilen rolleri Yerine getirme noktasında Hassasiyet içerisinde Hazreti Ömer onu cepheden cepheye gönderecek. O günler Mısır cephesinde Amr İbni As Mısırlılarla savaş halindeyken sıkıntı halinde. Ve bir mektup yazıyor. Halife Hazreti Ömer'e bize takviye birlik gönder diye. Hazreti Ömer bir takviye birlik düzenliyor. 4000 kişilik. 4 tane de sahabiyi o birliğin içerisine dahil ediyor. Ve bir mektup yazıyor. Amr İbni As'a. Sana dört bin asker gönderiyorum ve dört tane de sahabe gönderiyorum ki her biri bin kişiye bedeldir. Kimdir o dört kişi? Zübeyir bin Avvam, Muhammed İbni Muhallet, Ubade İbni Samit, Miktat İbni Amr. Hazreti Ömer'in dünyasında Miktat İbni Amr ne demekmiş anladınız mı? Bin kişiye bedel. Bin savaşçıya bedel Bir yiğitmiş Miktat İbni Amr Hazreti Ömer döneminde Yine birçok savaşta O ondan memnun oluyor Hazreti Ömer Yaralanıp yatağa düştüğünde Altı kişilik Bir heyet seçiyor biliyorsunuz onlar Üçüncü halifeyi belirleyecekler İki kişiye de Medine'nin güvenliğini vermiş Talha Ebu Talha Zeyd İbni Sehl ve Miktad İbn Amr. Bu iki insan Medine'nin güvenliğini sağlayacaklar. Ve üçüncü halife seçilecek. Onların vesilesiyle de seçilecek. Hazreti Osman ümmetin başına geçecek. Hazreti Osman döneminde. Hep Hazreti Ali'nin yanında olmasına rağmen. Hazreti Osman onu nereye göndermişse oradadır. Bakın biz onu İfrikiye seferlerinde görürüz. İfrikiye neresi? Tunus Fas Cezayir Maghrib O ülkelerin fethinde Biz onu nerede görürüz Tarihler hicretin 28. yılı Sahabe Lübnan Akka limanından Gemilerle yola çıkıyorlar Hedef Kıbrıs Kıbrıs'a gelecekler Hicretin 28. yılı Ebu Derda onlardan biri Ebu Zer onlardan biri Ubade İbni Samit onlardan biri, Ümmü Haram validemiz onlardan biri, Miktat İbni Amr onlardan biri. Ve o sefer sırasında Ümmü Haram validemiz 84 yaşında devenin üzerinden düşecek şehit olacak, Kıbrıs'a da metfun olacak. Larnakada şu anda onun kabri var, Kıbrıslılar hala sultandır, uşaktan da ona selam olsun. Dönüp gelecekler bir rivayete göre direk Lübnan'a bir diğer rivayete, rivayete göre Silifke Anamur limanına yani Anadolu topraklarına. Miktat İbni Amr'ın ayak izleri nerede siz buradan anlayın. Ayak izlerini Anadolu'ya da bırakan bir de biz bugün uşakta onun adına bir sofra kurduk. Boşuna değil zihne düşüren Allah'tır. Eğer o burada onun anlatılmasını murat etmişse Anadolu topraklarına ektikleri iman tohumlarının bir neticesidir. O günden sonra da o cihat meydanı o savaş meydanı. Hicretin 33. yılı. Yaş 69, 44 yıl iman yolunda bir mücadele, bir rahatsızlık geçirmiş, karnı şişmiş, onun cerrahi bir müdahale yapılarak alınması lazım, yapılacak ve o hastalık artık bir daha miktadı yataktan kaldırmayacak. Eğer kaldırsa, eğer kaldırsa yaşına aldırmadan bir daha cihat meydanlarına yürüyecek. Vefat edeceği anlar, çağırıyor çocuklarını, akrabalarını, tanıdıklarını. Evlatlarım diyor, ticaret yaptık, Allah bize mal verdi, mal kazandık. Onları size ben miras olarak bırakacağım. Ama biliyorum ki ben Allah Resulü ile kavuşmaya gidiyorum. Yaptığımı yaptım hayatım boyunca. İstiyorum ki son an ona doğru yürürken, ona olan sevgimin ispadı sadedinde bir şeyler yapayım. Bu maksatla istiyorum ki o gün hayatta olan annelerimize malımdan bir miktarını miras olarak vereyim. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamın cennet gençlerinin efendileri dediği Hasan ile Hüseyin'e de o maldan bir miktar vereyim. Çocukları diyor ki sen bilirsin o halde diyor hayatta olan her bir annemize yedi bin dirhem Hasan ile Hüseyin'e de on sekiz bin dirhemi ben miras olarak bırakıyorum. Gerisi de sizindir. Varisleri de kabul ediyor. Giderken bile o sevginin ispadı adına bir şey yaparak gidiyor. Anadolu'da bir söz vardır. Bilmiyorum o söz uşakta da var mıdır? Gönlün sevmesi elin vermesiyle belli olur derler. Yüreğimizde sevgi var değil mi? Ya Resulallah seni çok seviyoruz. Hani ispatı? Sahabeyi çok seviyoruz. Hani ispatı? Bir şey söyle. Bir şey yap. Bir adım at. O da senin ispatın olsun. 44 yıl yaşamış iman adına. Binlerce sevgisinin ispatı olacak iş var. Ama giderken bir de bu olsun deyip onu da gitmiş, onu da yapmış. Vefat ediyor. Hazreti Osman cenaze namazını kıldırıyor. Baki kabristanlığına defnediyor. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den 42 tane hadis rivayet etmiş bize. Ben o hadislerin hepsini size anlatacak değilim. Ama merak edenler Ahmet bin Hanbel'in müsnedine baksın, özellikle Arapça bilenler için, Nevevi'nin tehzibine baksın, o hadisleri orada görecekler. Bir tane hadisi var ki, onu söyleyip sözlerimi toparlayacağım. Bukhari'de, Müslim'de geçen olayın da kendisi, olayın kahramanın, kahramanın da kendisi olduğu bir hadis. Nasıl bir hadise üzerine söylüyor bilemiyoruz. Ancak buna benzer bir hadise demek ki yaşanmış ki onun arkasından konuşuluyor. Hani Efendimizin çok sevdiği ve torunlarından ayırmadığı Usame İbni Zeyd var. Zeyd bin Harise'nin oğlu. Bir sefer sırasında elinde kılıç düşmüş düşmanın arkasına tam kılıcını çekmiş öldürecek. Adam la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Üsame diyor ki muhakkak korkusundan iman etmiştir. Vuruyor kılıcı ve adamı öldürüyor. Geliyor efendimize Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Dedim ya onun bir gadap damarı vardır. Gadap damarını da sahabe şöyle resmeder. Bize sinirlendiği zaman alnında şöyle bir damar vardı şişer bu damar. Biz anlardık ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok sinirlenmiş. Aynen öyle oluyor. Ve onlarca kez Üsame demek sen la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen birini öldürdün öyle mi? Demek sen iman eden birini öldürdün öyle mi? Üsame diyor ki o kadar söyledi bu sözü ki. Kendi kendime dedim ki yer yarılsaydı da içine girseydim. Ya da o günden sonra Müslüman olsaydım da Allah Resulü'nün bu sözlerini duymasaydım. O anda Üsame diyor ki ya Resulallah ama korkudan iman etti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam daha da sinirleniyor. Hel şakaktu kalbehu onun kalbini yarıp da mı baktın? Nereden biliyorsun korkudan olduğunu? Biz dilinden çıkan kelimeye göre davranmak durumundayız. Biz kalpleri bilemeyiz. Kalpler Allah'ın elindedir. Eğer birisi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişse küfre ait bir söz söylemedikten sonra biz onu Müslüman kabul etmek durumundayız. İhtimal ki bu hadisenin arkasından çünkü biraz sonra size aktaracağım, aktaracağım. Hadis böyle bir hadis. Diyor ki Miktat İbn Amr Ya Resulallah ben bir savaşa katılsam, karşıda kafirler olsa, savaşırken o kafirlerden bir tanesi, kılıcını kaldırıp benim koluma vursa ve kolumun birini koparsa, ben de onun peşine düşsem, ve o da bir ağaç kavuğunun arkasına saklansa. Onu yakaladığım anda tam kılıcımı çektim onu öldüreceğim. O anda La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dese ne yapayım? Sakın onu öldürme diyor. Miktat diyor ki ya Resulallah kolumu koparmış ama. Kolumu koparan bir insana ve o anda ben onu öldürecekken... Korkudan bunu söyleyen bir insana ben nasıl davranayım? Efendimizin sözü. Sakın onu öldürme. Devamı nedir biliyor musunuz? Eğer sen onu öldürürsen, sen onun önceki haline dönmüş olursun. Sözün dehşetini ne olur iyi anlayın. Sen onun önceki haline dönmüş olursun. Yani ne demek? Sen kafir olursun Allah muhafaza Bir insanı Bir Ademi Haksız yere katleden Bir alemi Bütün insanlığı katletmiş gibidir Ve sen onu öldürürsen O da senin durumuna dönmüş olur Yani o da Müslüman olarak Ölmüş olur Bu uyarı çok mühim bir uyarı Belki bizim elimizde Kılıçlar yok Kimseye kılıç sallamıyoruz ama kılıçtan keskin dilimiz var ve o dilimizi ne yazık ki ölçüsüzce kullanarak başkaları hakkında hükümler veriyoruz. Ne olur Miktat İbni Amr'a söylenen bu uyarı bize söylenmiş olsun kimsenin imanıyla değil kendi imanımızla uğraşalım ve imanımızı kurtarmanın gayretini verelim inşallah. Miktat İbni Amr bize çok şey söyledi Ben bir miktarını söyledim Ama ben biliyorum Aşıklar diyarının Sakinleri olan sizler Yani uşaklılar İhtimal ki başka illerden de Gelenler var içinizde ama Hepimiz şimdi uşaklıyız Uşaklılar az söz ile de Çok şey anlarlar Ben özellikle Sevda ve aşk noktasında Zihin dünyanıza bir şeyleri ekmeye çalıştım ne kadar becerdim bilemiyorum. Ama size Miktat İbni Amr'ın üzerinden beş cümle daha emanet ederek sözlerimi noktalayacağım. Gerçek aşk ve sevda insanı olabilme adına, İslam'ın süvarisi olabilme adına, risalet davasının mensubu olabilme adına... Bu beş cümleyi de sizin zihin dünyalarınıza emanet ediyorum. Alemlerin yegane Rabbi olan Allah'ı her şeyden ama her şeyden daha fazla sevmelisin ki Rabbin senin hayatında ve gündeminde istenilen düzeyde yer edinsin. Ne diyordu senin iman ettiğin peygamberin? Allah katında değerinin ne olduğunu merak ediyorsan, kendi katında Allah'ın ne kadar yer edindiğine bakmalısın. Bu bir hadis ve onu söylüyorum. Sen merak ediyor musun Allah katında değerin ney? Hepimiz ölünce göreceğiz. Ama ölmeden önce bir yolu var bunun. Bak hayatında Allah ne kadar... Allah'ın rızası ne kadar, ne kadar Allah diyorsun, ne kadar onu hatırlıyorsun, ne kadar onun hudutlarına ve hukukuna, yani onun yasalarına ve onun sınırlarına uygun yaşıyorsun, ne kadar Allah senin gündeminde ise bil ki sen de o kadar Allah'ın katında değerin var. Birincisi bu. İki, alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberini her şeyden ama her şeyden daha fazla sevmelisin ki Allah da seni sevsin, alemlere sevdirsin ve rızasına erdirsin. Ne diyordu senin iman ettiğin peygamberin? Ben kişiye, annesinden, babasından... Ehlinden, evladından, nefsinden, canından daha sevgili olmadıkça kamil manada iman etmiş olamaz. Kontrol et. Ben de edeyim sen de et. Resulullah'ı ben evlatlarımdan daha mı çok seviyorum? Resulullah'ı ben malımdan ve servetimden daha mı çok seviyorum Resulullah'ı ben canımdan ve nefsimden daha mı çok seviyorum evet deme kolay ama evet demeden düşün hani bunun ispatı diye sorarlar adama söylenecek hiçbir şey olmaz İşte Miktat İbni Amr'ın bize söylediği ikinci nokta bu belki cümleleri tekrar etmeyeceğim ama ilgilenen arkadaşlar İnternet sitesinden edinebilirler bu cümleleri. Üçüncüsü en güzel örnek olan peygamberinin mübarek ellerinde yetişip en güzel örnekler olan sahabe neslini herkesten ama herkesten daha çok sevmelisin ki onların yolunu yol davalarını dava olarak edinebilesin. Çocuklarımızı görüyorum, gençlerimizi görüyorum, çok seviniyorum. Onlar bizim geleceklerimiz. Ne olur sevdiğiniz futbolcular olmasın. Ne olur rehber olarak edindiğiniz isimler televizyonda izlediğiniz falanca filanca şahıs olmasın. Ne olur kendinize örnek olarak seçtiğiniz isimler kim olduğunu bilmediğimiz Dünyalık işler için koşan Adamlar olmasın Ashab gibi rehber varken ahsap gibi örnek Varken Sahabe gibi model varken Kimin haddine başka kahramanları Örnek seçmek Musab dururken Hamza dururken Selman dururken Ebu Zer dururken Hatice dururken Nesibe dururken Başkasını alırsak eğer biz örnek olarak iki elleri de yakamızda olur. Hayatımıza örnek olabilmelerin yolu sevgiden geçer. Seveceksiniz onları. Hem de kendi evinizin içinde birer fert olarak babalarınız, anneleriniz, abileriniz, arkadaşlarınız, Amcalarınız, dayılarınız gibi bileceksiniz sahabeyi, böyle seveceksiniz. Sohbet edeceksiniz onlarla, 14 asır sonra gelseniz bile. En sonunda size bir müjde vereceğim, Miktat İbni Amr'dan. Bir müjde, bir uyarı, onu da hayatınızın sonuna kadar unutmayacaksınız. Unutmayın, onları kendimize, yollarını yol Davalarını dava olarak edineceğiz. Ne diyordu senin iman ettiğin peygamberin? Yıldızlar, semanın emniyet vesilesi, ashabım da ümmetin emniyet vesilesidir. Benim ve sahabemin yolunu izleyen asla dalalete sapmayacaktır. Dördüncüsü, bu aziz dini her şeyden ama her şeyden Değerli bilmeli, yüceliği ve kıymeti kadar sevmelisin ki aziz dinin izzetli mensubu olabilesin ve hakkıyla bu dini temsil edebilesin. Ne diyordu senin iman ettiğin peygamberin? İslam garip olarak doğdu ve garip olarak gidecek. Müjdeler olsun o gariplere. İstemez misiniz o gariplerden biri de siz olasınız? Garip deyince üstü başı yırtık, fakir fukara anlamayın. Garip nedir biliyor musunuz? Allah Resulü'nün burada tarif ettiği garip. Dini kendine dert edinecek. Bazen evinin yolunu da unutacak. Davası kendinin en büyük derdi olacak. Böyle olduğu için de dünya adına bir beklentisi olmayacak. Dünyanın garibi olacak Bu dinin garibi olacak Müjdeler olsun o gariplere Sözünün de Sahibi ve muhatabı olacak Beşincisi Hazreti Adem'den Efendimiz'e Onun pak ashabından Bugüne Bugünden son güne Tüm iman ehlinin Mensup olduğu Risalet davasını her şeyden ama her şeyden daha fazla sevmelisin ki bu kutlu yürüyüşün küçük bir halkası olabilesin. Ne diyordu senin iman ettiğin peygamberin söze dikkat edin. Hayber'de elinde kılıç, karşıdaki Yahudi kalelerini birer birer fethetmeye giden... Ben ki anamın isimlendirmesiyle Haydar'ı kerrarım, şöyle asarım, şöyle keserim diyen Ali'ye söylenmiş bir söz bu. Ne diyor? Senin iman ettiğin peygamberin bir insanın hidayetine vesile olman güneşin üzerinde doğup battığı toprakların hepsinin Fethinden daha hayırlıdır. Bir başka rivayet Yüz kızıl tüylü deveden daha hayırlıdır. Risaletin davasına mensup olacaksın ve davan diriltmek olacak öldürmek değil. Son Anladım. müjdeyi vereyim ve sözümü bitireyim. Oturmuş Miktat İbni Amr Allah Resulünden yıllar sonra vefatı hicri 33 Efendimizden sonra 22 yıl yaşayacak. Efendimiz'i görmemiş bir nesille oturuyor. Yani tabi'in nesliyle. Bizim gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şu gözlerle görmemiş bir nesille. İçlerinden biri diyor ki ne mutlu o insana ki dünya gözüyle Allah Resulü'nü gördü biz ise ondan mahrum olduk. Ah keşke biz de Mekke'de ya da Medine'de o zamanda o toplumda yaşayan biri olsaydık da biz de Resulullah'ın sahabilerinden biri olsaydık. Diyor musunuz uşaklılar siz de ara ara bu sözü diyorsunuz değil mi? Bakın ne diyor Miktat İbni Amr. Sakın sakın bir daha bu sözü söylemeyin. Ne garantiniz vardı ki siz. O çağda yaşayacaktınız da, iman üzere olacaktınız, Biz nicelerini gördük, Siz onları görseydiniz, Adam zannederdiniz, Her biri, Bir hurma ağacı gibiydi, Ama onlar, Her gün, Resulullah'ı görmelerine rağmen, Her gün, Allah Resulü ile, Karşı karşıya gelmelerine rağmen, Onlar, Kabe'nin, Komşusu olmalarına rağmen imansızlık üzere gittiler. Adları Velid oldu, Şeybe oldu, Utbe oldu, Ebu Cehil oldu, Ebu Leheb oldu, Ebul Buhduri oldu, Mutim İbni Adi oldu, şu oldu bu oldu. Garantiniz mi vardı ki o çağda yaşayıp da iman üzere olacağınıza? Halinize şükredin ki Allah Resulü'nü görmediniz Ama iman ettiniz Resulullah'ı görmeyenlere de Kardeşlerim diyerek Allah Resulü selam verdi O selamı alıp başımıza koyuyoruz Ve biz de uşaktan Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Onun pat ashabına Ve bugün Adına meclis kurduğumuz Miktat İbni Amr'a selam gönderiyoruz Allah Selamlarımızı onlara ulaştırsın. Nasıl bizi onun adına kurduğumuz bir mecliste bir sofrada, uşakta topladıysa yarın cennette de onun ev sahibi olacağı sofrada toplasın. Hepimizi de o sofranın sakin etsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.